a <laughs> Evet, hayır, hayır, evet, evet, hayır. Evet, biraz önce Randy Weston dinledik. Yanlış anons ettik, kafamız karıştı. Ondan önce Yusuf Latifi'i dinlemiştik. Şimdi Sanra ve Orkestrası'yla devam ediyoruz. Sanra in Egypt, 1971 yılında, pardon 83 yılında kaydedilmiş bir albüm bu. Sanra'nın Mısır'da bulunduğu sıralarda. Sanra Orkestrası artık Cairo Jazz Band, Egypt Strat adlı parçayı dinliyoruz. Burası Açık Radyo 94.9 Evet, radyomuzun kurucu ortaklarından keşiflemeye Cazırtı ve Misteriozo programlarının yapımcılarından Mehmet Ulu dün öldü 54 yaşındaydı Bir oğlu var Uzun süren bir kanser hastalığının ardından öldü Kültür ve müzik, özellikle müzik hayatımızda önemli bir yeri vardı kendisi pozitif ve Babilon e, ailesinden kurucularındandı ve bugün e, dün yapılan açıklamada e, Babilon ekibi basın açıklamasıyla şöyle duyurdu hayallerimizin ve isteklerimizin peşinde koşmaya hepimiz isteriz ama azımız başarırız heyecanı müziğe olan sevgisi Tutkusunu başarıya dönüştürmeyi amaç edinmiş Mehmet Ulu bugün aramızdan ayrılırken her birimizin ruhundan bir parça alıp götürdü. Bugün Pozitif ve Babilon ailenin en önemli üyesini kaybetti. Hayallerimizin ardından koşmamız için verdiği ilhamla gösterdiği yoldan sapmadan kendimizi her geçen gün geliştirerek onun bizlere devrettiği mirası gururla geleceğe taşıyacağız. Müzik aşkından, caz sevgisinden Babilondan, pozitiften Verdiği güven duygusundan Ve daha sıralayamadığımız Ama çok özleyeceğimiz tüm güzelliklerinden Bir parça bırakarak Aramızdan ayrılan Mehmet Ulu'yu Rahmetle anıyor, tüm yakınlarına Sabır ve başsağlığı diliyoruz Evet, cenazesi de bu öğlen Namazına takiben Teşvike Camii'nden kaldırılacakmış Bunu da bilgisini verelim Evet, girişte verdiğimiz e, ses de bir çaldığımız parça diyemiyorum. Bir ses canlı kayıt 15 Nisan 1999'da İstiklal Caddesi'nde Türkiye'nin e, şimdiye kadar tanık olmadığı çok olağan olan dışı diyeyim, olaylardan biriydi. Mehmet'in kendi sesinden biraz önce radyoda anons yaparken duyduğunuz Misteriozo programında 1988'de 1998'de yaptığı bir programda duyurusunu yaptı. Sanra ve o orkestra demiyor orkestra yani Nuh'un gemisi gibiydi. İşte Sanra'yı Türkiye'ye getiren grubun içindeydi Mehmet. Onun başındaydı. Evet pozitif grubunun. Evet bundan yaklaşık 23 yıl önce 15 Nisan 1990'da gelmişti Sandra e, bu konserini vermeye İstanbul'a. Ve bir kamyonun üzerinde arkasında İstiklal Caddesi'nin üzerinde sel gibi bir kalabalıkla beraber caddeyi turluyorlardı. Evet olağanüstü bir manzaraydı. Zaten e, biz de açık e, kitapta kara kaplı kitabı bir kez daha açtık bu haftalarda çok açıyoruz bugünlerde. Üç gün arka arkaya. E, Sandra ...maddesi Cem Yigül tarafından kaleme alınmış... ...Sanra maddesine eşlik eden e, resim altında da... ...fotoğraf altında da şöyle yazıyor... ...İstiklal Caddesi İstanbul... ...15 Nisan 1990... ...muazzam bir görüntü gerçekten... ...kamyonun üzerinde Sanra orkestrası... ...Sanra'nın uzay gemisi İstanbul'a indi... ...peşinden gelen günler... ...herkes için değişik oldu... diyor. Mehmet Uludağ, Günaydın diye. Günaydın. Günaydın.